1400 numaralı konu, İbni Ömer'in, İbni Amr'ın Hazreti Peygamber'den naklettiği bir hadisin dolayı ağlaması, Abdullah bin Ömer ile Abdullah bin Am İbnül Asmer ve tepesi üzerinde karşılaştılar ve oturup konuşmaya başladılar, daha sonra Abdullah bin Am kalktı gitti, Abdullah bin Ömer ise orada kaldı ve ağladı, onu bu halde gören birisi, ey Eba Abdurrahman, niçin ağlıyorsun, diye sordu, Abdullah bin Ömer, biraz önce yanımdan kalkan Abdullah bin Am, Hazreti Peygamber'den, kalbinde hardal tanesi kadar gurur bulunan kişiyi Allah Teala yüzüstü cehenneme atar, sözlerini işittiğini söyledi, onun için ağlıyorum, dedi.